Radyo Tiyatrosu Yapım Ankara Radyosu Bay Yalnız'la Bayan Sütlaç yazan miyase Sert Barut Dramaturk Bilge Bölükbaşı yöneten Murat Atak Yapımcı Metin Östekin, Efektör Nebithan Yüksel. <gülüyor> Oynayan sanatçılar Nilgün Hanım, Tomris Çetinel, İrfan Bey, Erol Kardeşci, Levent Nezih Işıtan, Feride Berin Öney, Pınar Buket Türk Yılmaz. Garson, Mümtaz Menga Aydoğan. Aa, çalışıyor musun Levent? Sana kahve getirmiştim, zihnin açılır. Aha, teşekkür ederim teyzeciğim, sen bir tanesin. Şöyle uzağa koyayım kahveyi de bilgisayarın klavyesine dökülmesin. Aa, aa, aa. Ay sen yine sohbet odalarına girmişsin. Cık, cık. Tezimi yazmaktan sıkıldım teyze. Arkadaşımla biraz sohbet edeyim dedim. Biliyor musun sizi hiç anlamıyorum Levent. Kardeşin de sen de azıcık bir boşlukta giriveriyorsunuz hemen bu odalara. Zaman kaybı bu oğlum başka bir şey değil. Olur mu teyze? Çağın bize armağan ettiği en büyük nimetlerden biri internet. ...yeni yeni arkadaşlar ediniyoruz. Fena mı? Bak biliyor musun geçen gün Japonya'dan bir arkadaş buldum. Neye yarar bu arkadaşlık evladım? Çıkıp beraber gezmedikçe... ...bir pastanede oturup bir bardak çay içmedikçe... ...dertlerini anlatmadıkça... E... Ama dertleşiyoruz teyze merak etme. Ay, peki bu Japon arkadaşın Türkçe biliyor mu bari? Nereden bilsin? <gülüyor> Japon dedim ya... İyi de sen Japonca biliyor musun? <gülüyor> hayır teyzeciğim hayır. E, şimdilik bilmiyorum. Aa, e, nasıl anlaşıyorsunuz? Nasıl olacak? İngilizce tabii. İşte ben de bunu anlayamıyorum. İkiniz de ana diliniz olmayan bir dille nasıl dertleşirsiniz ki? İnsan sıkıntısını, üzüntüsünü başka bir dille nereye kadar anlatabilir? Oysa şöyle yakın çevrenden bir arkadaşınla yarım saat dertleşsen... Aman kuş gibi hafifler kalkarsın çocuğum. <gülüyor> Burnuma taze kahve kokusu geliyor. Sizi sizi benden gizli kahve içiyorsunuz ha? Ah çaydanlıkta su var Feride. Hadi hazırlayıver kendine. Hmm, şuradan şuraya adımımı atmam. Abimin bilgisayardan kalkmasını bekleyeceğim teyze. <Gülüyor> Çünkü benim oturma sıram geldi. Hadi abi. <Gülüyor> buzdolabında buz gibi vişne suyu var. Küçük bir mola ver ha? Buzdolabında kuş sütü de olsa kalkmam buradan. Aman abi. Benim de internete girmem gerek. Sen küçük ne demiş atalarımız su küçüğün söz büyüğün sohbet sırası bende bir dakika söz büyüğünse beni dinleyin bakalım burada en büyük olan benim. Babanız bu bilgisayarı derslerinize bir faydası olur diye göndermedi mi Ankara'ya? Evet teyze. Benim şimdi internete girip Milli Kütüphanenin kataloğunda bir kitap aramam gerekiyor. <gülüyor> İnanma sen ona teyze. Adım gibi biliyorum. Beş dakika bile sürmüyor onun katalogları karıştırması. Oradan hop sohbet odalarına. İstanbul'a telefon edip annenizle babanıza her şeyi anlatacağım Aa, çocuklar. Ay yapma teyze. Vallahi ders içinde kullanıyorum ben. Öyle mi? ...vizeler, finaller açıklandığında bakalım ne söyleyeceksiniz. Feride'nin benden daha çok arkadaşı var bu odalarda. Öyle mi Feride? Kaç tane? <gülüyor> Aa, saymıyorum ki teyze. Hem kalıcı olmuyor bu arkadaşlıklar. Kimiyle beş dakika, kimiyle iki gün. Öyle uzun süren bir arkadaşlığım yok. Feride, annen sana niçin Feride adını verdi biliyor musun? Biliyorum teyze. Reşat Nuri'nin Çalı Kuşu adlı romanından etkilenmiş. Ya... Oradaki Feride'nin canlılığını, ağaçtan ağaca kuşlar gibi tırmanışını... ...hayat dolu şakalarını kendi kızında da görmek için. Abi ben de daldan uçuyorum teyze ama ağaçlarımız başka. <gülüyor> Bunlar sanal ağaçlar teyze. Anlaşıldı anlaşıldı. Ben balkona çıkıyorum çocuklar. Bu o da ruhumu sıktı. Size de tavsiye ederim. Yüzünüz azıcık güneş görsün. Sanal değil, gerçek bir güneşe ihtiyacınız var sizin. <gülüyor> Teyzemin morali bozuldu. Onun yüzünden doğru dürüst konuşamadım sevgilimle. Ne yazdığımı okuyacak diye ödüm koptum. Aa, aa sevgili mi buldun? Evet. Hem de senin fakülteden. Mimarlık okuyormuş. Bir haftadır konuşuyoruz. Aa, belki de tanıyorumdur. E, adını verdi mi? E, şeyda. E, ama ben gerçek adı olduğunu sanmıyorum. Şeyda hmm, şeyda. Hiç duymadım bu adı çevremde. Peki sen gerçek adını yazdın mı? Yazar mıyım kızım? Ne olur ne olmaz. Hmm, yeni adın ne? Umut. Seni çapkın seni. Genç kızlara umut verme sakın olur mu? <gülüyor> <gülüyor> ah, balkonda ne kadar serin değil mi tıpıştığım? Hmm. Oh çayda nefis olmuş. Tamam tamam tamam tamam senin sütün de hazır. Al bakalım tabağın. Merhaba Nilgün hanım nasılsınız? Aha, aha merhaba İrfan bey. Kedimle şöyle bir balkon sefası yapalım dedik. De şey tarçın nasıl? Yine şen şakrak ötüp duruyor. Bugün öğrendi adını. <gülüyor> Söyle bakayım oğlum hadi bakayım hadi tarçın tarçın söyle bakayım tarçın. <gülüyor> Pek keyfi yok gibi. Bilmem sabah daha neşeliydi belki de sizin kediden ürkmüştür. Ah öyle mi? E, Pınar nasıl ders mi çalışıyor içeride? Keşke öyle olsa bilgisayarın başında internette dolaşıyormuş. Ay o da mı? Benim yiyenler de öyle biri kalkıyor biri oturuyor biri kalkıyor biri oturuyor. İyi ki benim işim düşmüyor şu alete yoksa sıra gelmezmiş. Çocuklar zamanın değerini bilmiyorlar Nilgün Hanım. Haklısınız. Ben şimdi onların yaşında olacaktım. Hiç kapanır mıydım odaya? Ya <gülüyor> çok söylüyorum ben de ama anlamıyorlar ki nasıl bir zevktir nasıl sohbetlerdir anlayamıyorum. Siz saçlarınızı mı kısalttınız Nilgün Hanım? Ay şey fark ettiniz mi? Sizdeki küçücük değişiklikleri bile fark ederim Nilgün Hanım. <gülüyor> Abim hala kalkmadı bilgisayarın başından teyze. Yakışmış bu saç size. Ay çok teşekkür ederim İrfan Bey. Teyze beni duymuyor musun? Aa, aa ay ne zaman geldin balkona inan hiç farkına varmadım. Hı, tabii fark etmezsin. Yine İrfan amcanın iltifatlarıyla kendinden geçmişsin. Şşşşt! O ne biçim söz öyle? Utanmıyorsun değil mi teyzenle böyle konuşmaya? <gülüyor> Merhaba İrfan amca. Pınar nerede? Bilgisayarının başında kızım. Bilirsin ya internette. Çağırayım mı? Birlikte dolaşmaya çıksanız ne iyi olur. Ay yok yo, gerek yok. Ben şimdi ona bir mesaj yollarım. <gülüyor> Ay yavaş yavaş kızım yavaş. Kedinin kuyruğuna bastı. Ay Affedersin kedicik. Seni fark etmedim. Özür dilerim. Gözünüz bilgisayarın ışığından görmez olacak yakında. Aman teyze. Sen de bütün kusuru bilgisayara bulursun. Çağın en büyük mucizesi o. Neyse. Gidip abimi kaldırayım masadan. Pınar'la chat yaparım biraz. Bize buyurmaz mısınız İrfan Bey? Çayı birlikte içerdik. Çok sevinirim. Benim de yalnızlıktan canım sıkılıyordu. Böyle uzaktan uzağa konuşmak da pek hoş değil. İsterseniz siz bize gelin. Ah bu saatlerde bizim balkon daha serin İrfan Bey. Siz buyurun. Tarçını da getirebilirsiniz. E, sizin kedi var ama. Aa şey e, kafesi yukarı astık mı hiçbir şey yapamaz. Buyurun lütfen. Yine de korkar ama bir deneyelim bakalım. Ee, bir şey arzu eder misiniz? Ay, çok teşekkür ederim. Her şey var. Sizin sevdiğiniz çay bisküvilerinden bulunduruyorum artık. Öyleyse şimdi geliyorum <gülüyor> Bilgün Hanım. Bekliyorum. Dışarı mı çıkacaksın? Niçin değiştiriyorsun elbiseni? İrfan Bey'i çaya çağırdım kızım. E, bu giysiyle çıkamam ya adamın karşısına. Aa, teyze <gülüyor> anlatmayacak mısın aşkınız hangi aşamada? Ay, feride ortada hiçbir şey yok ki. Adamcağız duysa bütün bunları kalbine Aa Çocuk <gülüyor> muyuz biz teyze? Belli işte seninle ilgileniyor. Sen de hoşlanıyorsun bana kalırsa. Eee İrfan amca da yıllardır kızıyla yalnız yaşıyor. Neden evlenmiyesiniz? Ne oldu? Kim evleniyor? Aaa teyzem evleniyor. Ee, yakında bizi üniversitenin yurduna yollarsa şaşma. Ay bu çocuklar insanı deli ederler. Adamcağız balkonda bir bardak çay içecek... ...siz zorla nikah masasına oturtacaksınız. <gülüyor> Nikahımızı beraber yaparız. Aaa <gülüyor> hayrola! Kim evleniyor? Az önce mimarlıktaki sevgilimle bu konuyu konuştuk. Evlilik hakkında ne düşündüğümü soruyor. az aa, aa, sohbet, muhabbet neyse ama... Evlilik gibi ciddi bir konu internetle olmaz ki oğlum. Oo teyze ne kadar şık olmuşsun. Yaşasın abim kattı ben oturuyorum koltuğa. Ay Allahım oğlum ikiniz bana emanet edildiniz akıllı uslu bitir verin şu üniversitenizi. Ondan sonra da işinizi bulun. Sonra artık evlenir misiniz benim gibi bekar mı yaşarsınız size kalmış. <gülüyor> ...damat bey geldiler... Ay. ...muhabbet kuşunu da getirmiş midir acaba? Aman canım ne yapsın adam... ...yıllardır yalnız olunca kuşlarla konuşuyor işte... ...ben de tıpışla konuşmuyor muyum sanki? <gülüyor> Kapıyı ben mi açayım teyze? Yoksa değerli konuğumuzu... ...siz kendi ellerinizde mi buyurabileceksiniz? Şımarık şey ben açıyorum bir dakika... ...sakın onun yanında da böyle densiz densiz konuşma... <gülüyor> <gülüyor> buyurun İrfan Bey... ...buyurun hoş geldiniz... Hoş bulduk. Hoş bulduk Nilgün Hanım. Ee, Mavi size ne kadar yakışmış. Ay, teşekkür Hoş geldiniz İrfan amca. Hoş bulduk evladım. Nasıl dersler? Fena değil İrfan amca. Ee, sanırım bu yıl bitireceğim. Pınar'ın da son yılı. Şey İrfan Bey balkona buyurun lütfen. Ben şimdi çaylarımızı doldurup geliyorum. Levent e, sen de oturur musun bizimle evladım? Ben balkonda oturmayı sevmiyorum teyze. Çayımı alır odama giderim. Aşık! Aşık! <gülüyor> Sevdi burayı gördünüz mü? Ay aşık dedi değil mi? Levent evladımı tıpışı da odana götür. He? Kuşa rahat vermez şimdi. Gel gel gel tıpış gel. Hadi tıpış. Biz hadi. odamıza gidelim. Anlaşılan burada istenmiyor. Levent. Kapıyı açma da kaçıp gelmesin balkona. Tamam teyze, merak etme. Teyzem İrfan Bey'i görünce çok sevdiği kediyi bile unuttum. Ah Aşk böyle bir şey işte. Feride sen benden daha iyi anlayabilirsin teyzem. Gerçekten aşık mı İrfan Bey? Eğer tıpışı buraya kilitlemeni söylediyse aşıktır abi. Ya da olmak üzeredir. Hı. Bu soruna bir çözüm bulmamız gerekiyor o zaman. Acil bir çözüm. A -a, ne demek istiyorsun abi? Bu bir sorun değil Olur mu ki. Feride? Bir yerlerde okumuştum. Kadınlar bu yaşlarda biraz duygusal olurlarmış. Yanlış bir karar verebilir. Pişman olacağı bir evlilik yapabilir. Teyzem akıllı kadındır. Yanlış adım atmaz. Sen öyle san. Aşk insana neler yaptırır. Belki bizi bile başından sağmak ister. Hadi artık biraz da öğrenci yurdunda kalın diyebilir. O Sahi gönderir mi bizi abi? İrfan Bey'in evine taşınmaz mı yani? Teyzem bu evi çok seviyor Feride. Bir yere gitmez. Ha, ev hayatından sonra yurtta yaşamak da çekilmez doğrusu. En önemlisi de gece yarılarına kadar bilgisayar keyfimi yaşayamamak olur. Of haklısın. Orada her şey zamanla sınırlı. E, ne yapalım peki? Düşündüm de e, teyzeme değişik bir meşguliyet bulsak. Ne bileyim her şeyi unutturabilecek bir şey. Nasıl? Benim aklıma hiçbir şey gelmiyor. Bir planım var ama tutar mı bilmiyorum. Ha, anlatsana abi. Ona bambaşka bir hayat sunacağız. Aa söyle artık. Onu internetle tanıştıracağız Feride. İnternetle. Ay bunu da yani buluşun. Hah. Teyzem bizi kaldırmaya çalışıyor bu masadan. Kendi oturuyor mu? E yavaş yavaş. Alıştıra alıştıra. Örneğin teyzem ikide bir zayıflama diyeti uygulamaya çalışmaz mı? Ona diyeceğiz ki internette harika sonuç veren bir diyet programı var. Aa haklısın abi. Sağlıkla ilgili bütün sitelere girmek isteyebilir. Hı hı. Oradan da yavaş yavaş sohbet odalarına, oyun odalarına derken balkondan balkona iltifatların arkası kesiliverir. Harikasın abi. baba neden zili çalmadın Seni bilgisayarın başına kaldırmak istemedim kızı Aşık Aşık ah, Al şu kafesi de yerine koy kızım Nilgün teyze ile komşuculuk oyununuz nasıl geçti ah, O nasıl söz Biz komşuculuk oynamıyoruz Birbirimizin sohbetinden çok keyif alıyoruz Östelik çok güzel alımlı bir hanım Bana biraz kilolu gibi geliyor Zayıfladı biraz e, Sen ne zamandır balkona çıkıp bakmıyorsun ben her gün görüyorum. Ona tutuldun mu yoksa baba? Ne bileyim. İnsan gençliğindeki gibi sevemez tabii ama... ...etkilendiğim bir gerçek. Onunla evli olsaydım... ...şimdiki halimden daha mutlu olurdum sanırım. İnsanın yaşı ilerledikçe yalnızlık daha da korkutuyor Pınar. Ben varım ya baba, yalnız değilsin. Ah canım kızım, senin yerin başka. E ama dünya farklı... Ben senin dolaştığın, heyecan duyduğun e, bilgisayar işlerinden anlamam örneğin. E, sen de benim sohbetimden, anlattığım anılardan sıkılıyorsun öyle değil mi? Evlenmenden korkuyorum baba. Eğer sen evlenirsen bu ev ne kadar değişir biliyor musun? Aa, ne değişir? Ben aynı benim, ev aynı ev. Duvardaki resimlerden başlar önce. Bak annemin fotoğrafına. Senin omzuna ne güzel koymuş başını. Nilgün Hanım bu resmi görmek isteyecek mi? Ee, e, bilmem mi? Rahatsız olur belki. Gördün mü bak. Ben annemin resminin duvardan inmesini istemem baba. Ee, Odana da asarız Pınar? Hayat devam ediyor kızım. Ee, bir gün sen de evlenip gideceksin. O zaman da ben yapayalnız kalacağım. Bana haksızlık etmiyor musun? Ben seni hiç yalnız bırakmam baba. Üstelik öyle erkenden evlilik falan da düşünmüyorum. Beni anlamıyorsun Pınar. Bencillik senin bu yaptığın. Bak şöyle yapalım. Günümüzde yalnızlığın en iyi ilacı nedir duydun mu hiç? Duymadınsa söyleyeyim. İnternete girip sohbet odalarından arkadaş bulmak. Sen benim yaşımdan haberdar değilsin galiba. Ben delikanlı değilim kızım. Hadi sen en iyisin şu televizyonu aç. Hayır baba televizyon dönemi bitti artık. Üstelik internete girenler yalnızca gençler değil. 40, 50 hatta 60 yaşında insanlar bile var ama birçoğu gerçek yaşını söylemiyor tabii. E söylemiyorlarsa siz nereden biliyorsunuz onların 40, 50, 60 olduğunu? Televizyonun kumandasını nereye götürüyorsun kızım? Televizyon yasak babacığım. Gelelim yaşlarını nasıl tahmin ettiğimize. Biliyoruz çünkü hata yapıp kendilerini ele veriyorlar. Öyle bir sözcük kullanıyorlar ki evet diyoruz. Bu kişinin yaşı 25 olamaz. Of, hadi baba, seni internette tanıştırmak istiyorum. Ben de televizyonun kumandasını istiyorum. Ama baba, bir kiz olsun denemeyecek misin? Aşk olsun. Peki, peki. Ama sonra televizyon seyretmeme karışma sakın. Yaşa baba! Bilgisayarı açıp kapamayı biliyorsun değil mi baba? Aa, aa, aa. E, arada bir satranç oynuyorum ya kızım. Pekala... O zaman ilk dersleri hızlı geçelim. Evet, önce sana bir nickname bulalım. Hı? Ne bulalım, ne bulalım? <gülüyor> yani takma adı baba, rumuz gibi bir şey işte. İstemem, ay istemem dedim. Anlamadınız mı? Zayıflama diyeti dediniz sayfayı buldunuz tamam işte okudum yeter Ama teyze sohbet odaları çok renkli her meslekten ah. her yaştan insanlar var orada üstelik hiç zor bir yanı yok Tamam çocuğum zor olmadığını biliyorum ben saatlerimi bu ekranın karşısında harcayamam onu söylüyorum size Yalnızlıktan sıkıldığını söylemiyor muydun teyze işte sana yalnızlığın ilacı Ya öyle mi? İyi de bu ilacın yan etkileri ne olacak? Ne yan etkisi? Canım iki büklüm oturacağım. Sonra kamburum çıkacak. Gözlerim kızaracak. Ay teyzeciğim o kadar uzun uzun oturmazsın sen de. Hem sırada biz olacağız. Seni o kadar oturtmayız o koltukta korkma. Ee... Doktor da var mıdır bu odalarda? Hem de her daldan. Kalp ve damar uzmanlarından tut, estetik uzmanlarına kadar. Öyle mi? Sana önce bir ad bulmalıyız. Aa, Nilgün adının nesi varmış, başka oda gerek yok. Olur mu teyze? Ee, kimse gerçek adını kullanmıyor ki. Herkesin bir takma adı var. Böylece kendini daha rahat hissedip, özgürce sohbet edebiliyorsun. Feride'ninki ne biliyor musun? Neymiş? Tıpış. Tıpış. Ah, inanmıyorum. Kedimin adını mı kullanıyorsun sen? Çok sevimli bir ad bu teyze. Adın güzel ve ilginç olursa seninle konuşmak isteyen insanlar da çoğalıyor. Öyle mi? O zaman benim adım şey olsun. Durun bakayım çocuklar. Hah, buldum. Sütlaç. Teyze. Nesi var canım? İnsanların çoğu sütlaça bayılır. Siz kedi adı koyarsanız ben de tatlı adı koyarım. Neden olmasın? Olur tabii teyze. Tamam. İşte buraya yazıyorum. Ha. Süt, laç. <gülüyor> Ferideciğim, sen teyzeme ilk dersleri verirken ben de kahve hazırlayayım. Aa, sizde bir tuhaflık var ya çocuklar, bilmem ne zaman ortaya çıkacak. Biri sırasını bana veriyor... ...diğeri kahve hazırlamak istiyor... ...Allah Allah... E, hiçbir hard niyetimiz yok teyze... ...ne kadar kuşkucusun... E, ...bilgisayara düşkün olduğunuz için... ...bizi eleştirip dururdun... ...işte biz de sana bu ortamı tanıtalım dedik... E, ...belki artık söylenmeyi bırakırsın diye düşündük... ...öyle mi... Hı. ...pek inandırıcı bulmadım bu açıklamayı ama neyse... E, ...hani kahve hazırlayacaktın... ...hadi bakalım doğru mutfa. Ah, e, ...peki teyze... E, Hemen hazırlıyorum kahvenizi... Hmm, ...işte... Sayfamızı açtık teyze Bakalım odada kimler varmış ee, Beğendiğin bir ad varsa fareyi böyle üzerine götüreceksin ve seçeceksin tamam mı? Ee, Önemez şimdi dur İstediğimi seçebilir miyim Hı, yani? Tabii tabii Dur bakalım dur Aa, Şunun adı neymiş dur bakayım? bakayım Gözlüğüm nerede okuyamıyorum Ay, Dur dur ben okuyayım teyze Hangisini seçeceksin? Hayır canım ben okurum Bekle bir saniye ha? Şöyle taktık <gülüyor> Ay Michelle mi? Aa, e, yabancılar da varmış bu odada. E, hani Türkçe konuşuluyor demiştim bana. E, Türkçe teyzeciğim. Sen onun adına bakma. Demek ki Fransızca bir ad koymuş kendine. Ya, onunla konuşmayayım o zaman. Türkçe bir ad olsun istiyorum. Aa, aa ay, bu da ne? Burada Levent yazıyor. Ay o Levent mutfakta değil miydi? <gülüyor> o başka bir Levent teyze. Abim, kendi adını kullanmıyor ki. Ha öyle mi? Bir dakika dur. Doktorlu. Doktor. Aha işte bunu beğendim. Sağlık konusunda sohbet edebiliriz. E, e, hadi gitsene sen artık Feride. Ben doktorumla özel bir şey konuşacağım Aa. belki. Aa. Daha iyice öğrenmedin ki teyze. Yanlış bir şey yapabilirsin. Ya aman yapmam yapmam korkma. Az mı <gülüyor> seyrettim sizi? Hadi bakayım. Abine yardım et. E, hala kahveleri getirmedi. Hadi canım. Hadi. Teyze sen hepimizden hızlı olacaksın galiba. <gülüyor> Aa, ha, ha. Tamam. <gülüyor> Aa kahve getirecektin Oo, oturmuş mutfakta kendi içiyor Hı. teyzem kahve bekliyor abi ben bilerek getirmedim sen de götürme biraz yalnız kalsın daha özgür hisseder kendini dilediği gibi konuşur Ay ben onun bu kadar hızlı kaptıracağını düşünmemiştim şimdi bir doktor buldu onunla konuşacakmış pencereden <gülüyor> <gülüyor> baksana İrfan amca bugün balkonda yok e olmaz tabi çünkü teyzem de balkonda değil aslında iyi bir çift oluşturabilirlerdi. Ay yanlış mı yapıyoruz yoksa abi? Of aman Feride bizimki küçük bir oyun. Onlar gerçekten birbirlerinden hoşlanıyorlarsa eğer... ...ne yapıp ne edip bir araya gelirler. Biz yalnızca bu bir araya gelmeyi geciktirmiş olacağız. Hepsi bu. Ya sen bencillik ediyorsun. Bu yıl fakülteyi bitirip gideceksin tabii. Oysa benim daha iki yılım var. Çocuklar! Hani kahve? Tamam teyze geliyorum geliyorum. Ay kaç şekerli içiyordu teyzem? Şeker atmaz ki. Gördün mü? Ne vefasız yiyenmişsin. O senin kaç şekerli içtiğini biliyor. Ama sen onunkini bilmiyorsun. Bilgisayar dünyasının seni gerçek ilişkilerden oldukça uzaklaştırdığı hmm. doğru galiba. Beni he? eleştirene de bakın. <gülüyor> sen aynaya baksana. Gözlerinin kırmızılığı hala geçmedi. Ee. İyi ki teyzem oturdu masaya. Yoksa yakında sana şişe dibi gibi gözlükler almak zorunda kalacakmışız. Hadi hadi. Bana laf yetiştirmeye çalışma. Kahve soğudu. <gülüyor> Kahven teyzeciğim ee, Nasıl gidiyor doktorla sohbet Aman o doktor filan değilmiş Tıp fakültesi birinci sınıf öğrencisiymiş Mideyle ilgili bir ilacı sorayım dedim Daha o konulara gelmedik teyze dedi Ay Bana niçin teyze dediğini de anlayamadım Ay Yaşıma 27 diye yazmıştım Ay teyze çok hoşsun o senin yaşını anlamıştır. Aa. İnsan hemen hastalıktan, mideden söz açar mı? E, e, e, ne deseydim peki? E, bana baksana. Siz ne hakkında konuşuyorsunuz genelde? E, müzik, evet. son filmler, kliplerle ilgili sohbetler, Hı -hı. okuldaki derslerimiz falan. E, ortak başka nokta bulursak onlar hakkında da konuşuruz tabii. E, şimdi başka biriyle sohbete başladım. Adı ne biliyor musun? E, yalnız. Yalnız mı? Hı -hı. Hmm, güzel. Böylece Bay Yalnız'la yalnızlığınızı paylaşmış olacaksınız. Bir söz var biliyor musun? <gülüyor> e, galiba şiirdi ama neyse işte bilmiyorum. Aklımda şöyle bir şey kalmış. Yalnızlık paylaşılmaz... ...paylaşılsa yalnızlık olmaz diye. <gülüyor> ay bu sözleri ona da yaz. Hoşuna gider ha, belki. Şuna bak ne yazacağımı sen mi öğreteceksin bana? <gülüyor> hadi bakalım sen git kitaplarınla ilgilen ay, biraz. açıkmadın mı teyze? Levent'le biz yemeği hazırlayabiliriz. Bak balkonda yiyelim ha ne dersin? E, siz nasıl isterseniz öyle yapın. Ay, rahat bıraksana beni ay, Feride. Ay, e, peki teyze peki tamam kızma. Bay Yalnız'la bayan sütlacı... ...baş başa bırakıp çıkıyorum. Güzel <gülüyor> <Hadi, hadi. gülüyor> Güzel tarçınım, baba seni unuttu mu? Üzülme, baba beni de unuttu. Babanın yeni arkadaşları var. Onlarla sohbet ediyor şimdi. Seninle ben konuşurum merak etme. Yeter ki baba eve yeni bir anne getirmesin. Anne istemiyoruz değil mi güzel kuşum? Aşık, aşık! Hayır, hayır. Baba artık aşık değil. Babaya unutturduk aşkını. Artık baba hiç çıkmıyor balkona. Nilgün teyzeye iltifatlar edemiyor. Çay içmeye gidemiyor. Pınar kızım. Gel buraya. Bilgisayarda bir problem var sanırım. Geliyorum baba. Ne oldu baba? Bilmem ki ne oldu. Durduk yerde ekran karardı. Basıyorum düğmesine açılmıyor. Işığı bile yanmıyor. <gülüyor> Elektrikler kesilmiş baba. Aa, aa sahi <gülüyor> mi? Ya, bozuldu diye öyle korktum ki. Yani sohbetin en tatlı yerindeydik. Neyse, inşallah kesinti uzun sürmez. Babacığım, biraz tarçınla ilgilenir misin? Çok mahzunlaştı son günlerde. Ya, onu da ihmal ettim değil mi? Biraz balkona çıkarayım bari. Hazır elektrik kesilmişken bu fırsattan yararlanalım. Gel benim güzel oğlum, gel benim millet kuşum, gel yakışır. Ha, oh, mis gibi temiz hava Pınar kızım sen de gel balkon çok güzel esiyor çay da yaptım sana babacığım oh, çok iyi çok iyi Aa, bak Nilgün Hanım da çıktı balkona nasılsınız Nilgün Hanım teşekkür ederim İrfan Bey sizin de mi kesildi elektrikleriniz? Evet hayret değil mi? Hiç bu saatlerde kesinti yapmazlardı. Ay, tarçın nasıl? Yeni sözcükler öğretebildiniz mi ona? Babam artık tarçınla fazla ilgilenemiyor Nilgün teyze. Aaa öyle mi? Yeni bir meşguliyet mi buldunuz yoksa İrfan Bey? Babam kendi için yeni sözcükler öğreniyor. Pınar! Bunları konuşmanın ne yeri ne sırası. Böyle balkondan balkona konuşarak beni rezil edeceksin. Herkes dışarıda oturuyor görmüyor musun? Aa, İrfan Bey balkona da pek çıkmıyorsunuz galiba. Hasta filan değilsinizdir inşallah. E, çok şükür hasta değilim Nilgün Hanım. Biraz kitaplara daldım da. E, ya siz, siz neler yapıyorsunuz son günlerde? Ben e, şey aha, her zamanki işler işte yiyenler dağıtıyor, ben topluyorum. Baba! Elektrikler geldi. Ya, iyi günler Nilgün Hanım. İçeride biraz işim var. Hayır, iyi. Baba, geç oldu artık, yatmayacak mısın? Biraz sonra kızım, sütlaçla sohbet ediyoruz. <gülüyor> Favorin sütlaç galiba baba. En çok onunla konuşuyorsun. Ya ne, ona yalnız yaşadığımdan söz ettim. Yemek yaparken zorlandığımı söyleyince kolay pişen yemekler tarif etmeye başladı. Sırada havuçlu pilav var. Havuçlu mu? Tabii, havucun faydalarını anlattı bana. Kansere ve yaşlanmaya karşı avucu bol bol tüketmek gerekirmiş. Baba, arkadaşın Sütlaç kaç yaşında? Ee, 28 demişti sanırım. Olanaksız. Nereden biliyorsun? 28 yaşındaki biri kanser ve yaşlılık konusunda sohbet etmez de ondan babacığım. Ne yani arkadaşıma yalancı mı diyorsun? Ben senin hırpani giysilerle gezen, kulağına bin bir çeşit küpe takan... ...saçları tuhaf arkadaşlarına tek bir eleştiri getirmemişken... ...sen tutup hiç tanımadığın bir arkadaşıma yalancı diyorsun. Ama benim arkadaşlarım yalan söylemez baba. Hepsi de içi dışı bir insanlardır. Ne yaptığımı iyi biliyorum. İnsanı gözünden tanırım ben. Ama karşındaki insanın gözü yok. Yalnızca sözü var. Ben sözünden de tanırım. Sen kaç yaşındasın baba? Ha? Ha, hangi yaşımı soruyorsun? Ee, bir kimlikte yazan yaşım var. Bir de gönül yaşım. İnternette kaç yaşındasın baba? Lütfen söyler misin? Kendini kaç yaşında diye tanıttığın sütlece? Ee, canım beş altı yaş küçülttüm o kadar. <gülüyor> Gördün mü bak. Karşındaki insan da aynı şeyi yapmış olmalı. Aman canım o kadarcıkdan bir şey olmaz. <gülüyor> Ben yatıyorum baba. En doğrusunu yaparsın. Burada hem seninle konuşup hem arkadaşımın yanıtlamak zor oluyor. İyi geceler kızım. Teyze. Hmm. Tıpışa bakar mısın lütfen? Nesi var? Normal görünüyor. Normal değil teyze. Biliyor musun üç gündür hiçbir şey yediremiyoruz. Tamam çocuklar yarın veterinere götürürüm. Of, bence onu biraz okşayıp sevsen veterinere gerek kalmayacak teyze. Bence de. Tıpış bir bunalım geçiriyor. Seni özlüyor. Biz de seni özlüyoruz teyze. Aman çocuklar ne diyorsunuz siz? Ben buradayım. Özlüyorsanız işte karşınızdayım sizin. Biz eski teyzemizi özlüyoruz. Aa, anlaşıldı. Sizin açık havaya ihtiyacınız var çocuklar. Hadi biraz bahçeye inin ya da ne bileyim e, parka falan gidin. Ha, tıpışı da götürün. Biraz kedi otu bulup yerse düzelir. Hadi merak etmeyin. Hadi gidelim abi. Tıpış gel güzelim. Gel ablanın kıcığını. <gülüyor> gel güzelim. Amca gel Özlemişim bu park <gülüyor> Şu çınar ağacına bakar mısın abi Geçen yıl bu benim kadar bir fidandı Şimdi üç katı uzamış <gülüyor> Sen geçen yıldan bu yana pek uzamadın galiba Ya da böyle kambur duruşun seni olduğundan kısa gösteriyor Hı, Sanki sen kambur durmuyorsun Bak hiçbir kız dönüp bakmıyor sana Yanımda sen olduğun içindir Yalnız olsaydım görürdün <gülüyor> ah, Şu banka oturalım abi Aa, Orada kedi otları da var Hadi bakalım tıpış sen biraz yuvarla çimlerde hadi. Gözün ayırma ondan Feride. Kaçık giderse ne yaparız ha? Hem biliyorsun buraya köpek gezdirmek için de geliyorlar. Aa, neden sadece ben gözümü ayırmayacakmışım? Sen de kızlara bakıp duracağını kediyle ilgilen. Tıpış benim ilgimi istemiyor ki. Teyzemi istiyor. Ay bizim yüzümüzden oldu. Canım ben ne bileyim internete bu kadar sardıracağını? Ay, artık İrfan Bey'in adını hiç almıyor. Ama hayatımız da iyice düzensizleşti. Tıpış'ın bütün sorumluluğu bana kaldı. Yemek ve bulaşık da çoğu zaman benim üzerimdi. Ya, pazara, markete de ben gidiyorum. Ders çalışacak vakit bulamıyorum neredeyse. En kötüsü de ne biliyor musun? Teyzemden fırsat bulup internete gireceğim zaman saat dördü buluyor. O zaman da bizim arkadaşlar uyumuş oluyor tabii. Teyzem internetteki arkadaşlarıyla en çok da sağlık konularından sohbet ediyor. Ya, geçen gün bir sağlık sitesindeydi. Evet ne arıyorsun teyze dedim Arkadaşımın ayağında bir uyuşma varmış Nedenlerini öğrenmeye çalışıyorum dedi hmm, Ben söyleyeyim nedenini Bütün gün ayağını sarkıtıp oturursa Tabi uyuşur ya, Parkın girişine bakar mısın Kim geliyor Aa, Pınar, Pınar parka gelir miydi Hey Pınar Biz buradayız Gördü gördü geliyor Üzgün görünüyor Finali hmm. kötü mü geçti yoksa Merhaba siz burada ne arıyorsunuz? E biz de aynı şeyi senin için düşünmüştük. Sormayın çocuklar. Babam bir tuhaf oldu son birkaç haftadır. Eskiden benimle konuşmak için can atan, durmadan okulum, derslerim hakkında sorular soran babam gitti, başka biri geldi. Aa, canın bunun için mi sıkkın? Ne yapıyor biliyor musunuz? Sabahtan açıyor bilgisayarı... ...arada bir mutfağa gidip ekmek arasına ne bulursa dolduruyor... ...sonra yine klavyenin karşısına. Aa, ne garip, teyzem de öyle oldu. <gülüyor> Eskiden bana kızardı böyle beslenme olmaz diye. Şimdi kendi aynını yapıyor. Peki ne yapıyor bilgisayarda? Ne yapacak? Çoğu zaman sohbet odalarına giriyor. Gerçi buna biraz da ben sebep oldum. Bugün bir baktım, kedilerle ilgili bir siteye girmiş. Ah, İrfan amca kedilerle ilgilenir miydi? Kendi için değil... Bir kız arkadaşı var internette bulduğu. Onun kedisi hastaymış da yardım edeyim kızcağıza diyor. Kedi dedin de tıpış nerede Feride? Hani göz kulak olacaktı? Ay, merak etme merak etme bak miskin miskin güneşleniyor işte. Üf, teyzemin kedisi de bir tuhaf oldu. Ama ben biliyorum nedenini. Teyzem onunla ilgilenmemeye başladı. Küstü hayvancağız. E, Nilgün teyze çok severdi halbuki onu. Kucağından indirmezdi. Hmm, şimdi kucağında sadece klavye var. <gülüyor> Demek o da tutuldu bu hastada. Ne güzel. Eskiden balkona çıkar babamla sohbet ederlerdi. Birlikte çay içerlerdi. Ya keşke yeniden eski günlere dönebilseler. Onları odalardan çıkarmanın yollarını bulmalıyız çocuklar. Nasıl? Ay tıpışın durgunluğu bile onu masadan kaldırmıyor. Canım benim. Adını trince nasıl da süsü karışmak istedi. Gel canım, gel. Ps, ps, ps, ps. Gel kucağıma bakayım. Kedi sana çok yakıştı Pınar Hayır hayır hayır Ben kediye yakıştım aa. Şuna baksana prensesler gibi kuruldu kucağıma aa. Ben onun için yalnızca basit bir dekorum <gülüyor> Bak aklıma ne geldi Pınar bak sen tıpışı al evine götür aa, aa, aa. E, Ne yapacağım kediyi evde? E, dinle Biz teyzeme kediyi parkta kaybettiğimizi Tıpışın kaçtığını söyleriz Çocuk gibi hayal kuruyorsun Levent e, Devamını dinle bir süre sonra sen kediyi sokakta bulmuşsun gibi babanla bize yollarsın. Teyzem bu arada telaşlanır, meraklanır. Kediyi aramak için parka çıkar. Ne bileyim açık hava belki kendine getirir onu. Ay bence bundan bir sonuç çıkmaz. Neden babam getirecek kediyi size? Ben getirsem olmaz mı? Canım biz eski balkon dostlarını yeniden bir araya getirmeye çalışıyoruz. Yani babam kucağında kediyle kapıda durduğunda mucize mi olacak? E bence deneyelim ne kaybederiz. Geliyorum. Geliyorum, geliyorum. Ah, ah. Ah, siz misiniz çocuklar? Ne çabuk döndünüz parktan. Aa, çabuk mu? Teyzeciğim evden çıkalı üç saat oldu. Ee, hem neden anahtarınızla açmıyorsunuz da beni yerimden kaldırıyorsunuz? Anlamıyorum ki. Ben size çifter çifter anahtar yaptırmadım mı çocuklar? Şey teyze... Parkta tıpış... Ba, bırakın şimdi parkı falan... Harika bir şey söyleyeceğim... Müzikli kartların yollandığı bir site buldum... Arkadaşım yalnıza güzel bir kart yollamak istiyorum... Ay. Teyze... Hani şu Love Story'nin müziği olsun istiyorum... Ee, Ferideciğim bana biraz yardım eder misin Ay, bu teyze, konuda? Teyze şimdi ha? sırası değil... Lütfen bizi dinler misin? Tıpış, tıpış kayboldu teyze... Ne... Ah ya nasıl kaybolur canım? Yanında değil miydiniz onun? Yanındaydık ama... Ya, Birden kuş mu gördü, kelebek mi kovaladı nedir... Hoplaya zıplaya çalıların aman arasına Allah. girdi. Ya sonra da çıkmadı. E, peki aramadınız mı çocuklar? E, aramaz olur muyuz teyze? E, çalıların altına, ağaç tepelerine her yere baktık. Yok. Aman Allah'ım sekiz yıllık kedimi kaybettiniz... ...evin emektarını kaybettiniz... ...ahçım, ahçım... Üzülme ah, teyze, ah, Bey, ah, belki bir gün çıkıverir ortaya... ama canım nasıl çıkacak ortaya... ...sokağa alışık değil ki... ...bir gün bile dayanamaz an yavrum... Onu aramamız gerek... <gülüyor> Tabii arayacaksınız... Hı. Hadi, şimdi hemen ayakkabılarınızı çıkarmadan... ...yeniden parka, hadi bakayım. Bulmadan da gelmeyin. Aa, sen gelmeyecek misin teyze? Tabii, o senin sesine alışık. Duyar duymaz ortaya ya çıkar ya. belki. Aa, haklısınız değil mi ya, tabii sesime alışık. Bir dakika bekleyin. Arkadaşıma bir not yazıp hemen geliyorum. Beni bekliyordu da... ...ben hemen geliyorum çocuklar. Ay, galiba onu evden çıkarmayı başarıyoruz. Benim planlarım her zaman işe yarar. Dur bakalım abi. Daha sonuca ulaşmadan övünme. Üstelik teyzemin böyle olması da senin dahiyane planların yüzünden. Bunu da unutma. Aa, gel bakalım pisicik. Baba bizi görmeden odamıza gidelim. Sonra ona bir biçimde açıklarım. Pınar sen misin? Evet baba. Yanıma gelir misin bir şey söyleyeceğim. Ta tamam baba bir saniye bekler misin? Ne oldu baba? Bilgisayar masasından kalkmışsın. Hayret doğrusu. Sütlecim bir işi çıkmış. Daha doğrusu kaybolan kedisini aramak için dışarı çıkması gerekiyormuş. Kayb. Ulan kedisini mi? Neden şaşırdın? Bu o kadar tuhaf mı? Herkesin kedisi bir gün kaybolabilir. Doğru ya. Herkesin kedisi kaybolabilir. E biliyor musun? Sütlaçla tanışmaya karar verdik. O da benim gibi yalnız yaşıyormuş. Sen yalnız yaşamıyorsun baba. Ay Yanlış anlama kızım. E, evli değilmiş demek istedim. E, üstelik ikimiz de birbirimize gerçekleri anlattık. Hangi gerçekleri? E canım işte yaşımızın kaç olduğunu... Mesleğimizi... E ben ona önceden... Emekli bir pilot olduğumu söylemiştim de... Pilot mu? Baba... Senden bunu beklemezdim. Ne yapayım kızım? Benim hayallerimde hep pilot olmak vardı. Bir kerecik de öyleymişim gibi davranayım istedim. E O neleri itiraf etti? E, yaşının 28 değil... 45 olduğunu, ressam değil... ...ev hanımı olduğunu söyledi. Ankara'da mı yaşıyormuş? Evet. Buluşmamız zor olmayacak. Ama o kadar zor ikna oldu ki... ...anlatamam. Kızılay'da bir restoranda buluşup... ...akşam yemeği yiyeceğiz. Hmm, çok romantik. Pınarcığım alay etme lütfen. <gülüyor> ee, şimdi otur şu koltuğa. Seninle ciddi ciddi konuşmam gerek. Peki baba. Oturdum ve dinliyorum. Ee, eğer bu hanımla... Ciddi bir evlilik düşünürsem yine sorun çıkaracak mısın? Ben artık Nilgün teyzeyle evlenmek istemene de sorun çıkaracak değilim baba. Sen hayatını istediğin gibi düzenleyebilirsin. E neden düşünceni değiştirdin? Hani evdeki düzenin değişmesini istemiyordun? Hani annenin resminin duvardan iniciğinden korkuyordun? Ben artık bilgisayarımı istiyorum baba. Belki sen evlenirsen ben de bilgisayarıma yeniden kavuşabilirim. Aa, bu da ne? K kedi sesi duydum. Çabuk koş bu evde kedinin ne işi var? Çekilip takıştayım şuradan. Aa, bu, bu, bu, bu, bu Nilgün Hanım'ın kedisi değil mi? Evet. Evet baba o. Oh. Ne arıyor bizim evde? Pa pa parktan dönerken sokakta gördüm baba. Biraz da yemek istediğim için de eve getirdim. Neredeyse parçalayacaktı taçını. Hadi artık götür şu kediyi de. Kuşçağı sakinleşsin. Ben mi götüreyim? E sen getirmedin mi kızım? Nasıl getirdiysen öyle götür. E kedi kendi gidebilirsen bırak merdivene. Aşk olsun baba. Onca yıllık komşumuzun kedisine niçin merdivene bırakayım? Ya kaybolursa? E kaybolmasından korkuyorsan götür o zaman kızım. E sen götür baba. Hem bir kahve içersiniz hem de sohbet edersiniz. Yo yo işim gücüm var kızım... Al götür artık kedi. Ya ne işiniz vardı acaba emekli pilot babacığım? Sütteç canımdan nikah davetiyeleri hakkında son ayrıntıları mı konuşacaksınız? Nikahınızı internet kafelerden birinde kıydırmayı düşünüyor musunuz acaba? Benimle alay edeceğini bilseydim yaptığım şeyleri samimiyetle anlatmazdım sana kızım. Siz gençler insanın açığını bulmaya görün. Hemen alaya başlıyorsunuz. Hadi artık fazla oyalanmadan götür kediyi. Teyze İşte tıpış da bıçalıların içine girmiş evet. Sonra bir daha çıkmadı Oradan da kaçmış olmalı <gülüyor> Hep böyle oluyor zaten Tam bir şeye seviniyorum Sevincimi yok eden bir üzüntü ortaya çıkıyor Neye <gülüyor> seviniyordun teyze Neye olacak evlenme teklifine Evlenme mi kiminle Ay, Kiminle olacak Tabii ki yalnız böyle Ne <gülüyor> tıpış. İnternetteki arkadaşın mı daha adını öğrenmedin mi teyze? Hala rumzunu mu kullanıyorsun? Ay, artık birbirimizle hiçbir şeyi saklamadan konuşuyoruz. Ama dedik ki isimlerimizi yüz yüze tanıştığımız zaman söyleyelim birbirimize. Ay, tıpış. Ne, ne romantikti mi abi? Ama şimdi Tıpış'ın kaybolması her şeyi alt üst etti Tıpış. Bu mahallededir teyze. Bir yere gidemez. Ay, en iyisi eve gidip bekleyelim. Eve mi gidelim? Ay Tıpış evin kapısına gelip zili çalacak değil ya çocuğum. Tıpış! Siz gidin teyze. Ben onu arar bulurum. Gerekirse bütün mahalleyi ararım. Öyle mi? Evet çocuklara da sorarım. Onlar görmüş olabilir. Ama bana bak. Tıpış'a bulmadan gelirsen çok fena olur Levent. Teyzeciğim. Efendim? Bulmadan gelirsen beni eve al Tamam. Olur. Tıpış! Levent gelmiş olmalı. <gülüyor> Koş yavrum hadi. Abi yine kapıyı aç. İnşallah bulmuştur tıpışı. Ay, tamam. Aa, Pınar. Hani baban getirecekti tıpışı? İkna edemedim Peride. <gülüyor> ah. Tıpış gelmiş canım benim canım gel benim güzel kızım gel bakayım nerelere gittin sen hangi kuş aklını çeldi bakayım senin insan annesini bırakıp da gider mi hiç hmm, ne hmm, Sen onu benim. bırakıp sanal dünyalara canım. gittin ama annesi ee, Nerede buldum Pınarcığım Şey bizim apartmanın girişindeydi ...her boğduğunu getireyim dedim. Ah canım çok teşekkür ederim Pınar. Biliyor musun üzüntüden elim ayağım titredi. E, aa, içeri girsene yavrum kapıda bıraktık seni de. Ay, teşekkür ederim İlgün teyze. <gülüyor> Babam bekliyor. Ha, baban nasıl? Hiç görüşemez olduk. Babam iyiydi İlgün teyze. E, evin içinde oyalanıyorum bir şeyler. Öyle mi? Hala kitap düşkünlüğü devam ediyor mu? Şey işte okuyor bazen. Ben artık gideyim. İyi günler size. Görüşmek üzere Feride. Kedimi bulup getirdiğin için çok teşekkür ederim Pınar. Eğer Levent'i görürsen... ...ona tıpışın bulunduğunu söyle de... ...boşuna zaman harcamasın çocuk. Tamam İlgün teyze söylerim. Hoşçakalın. Güle güle. Pınar kızım gel yardım et bana. Baba, iki saattir aynanın önündesin. Hala bir şey yakıştıramadın kendine. Her şeyi son güne bırakmamalıydım. <gülüyor> bu gömleklerin hiçbiri ceketime uymuyor. Niçin uymasın? Bak baba, şu krem rengi gömlekle kahverengi ceket çok yakışır sana. Kahverengi ceketimi giymek istemiyorum ki. Daha ciddi bir şey olmalı. Canım, siz internette tanışmış iki insansınız. İş toplantısına gitmiyorsun ya. Ama ona bu gece evlenme teklif edebilirim. Evlilikte ciddi bir iştir değil mi? Aa, o kadar ciddi giyinirsen de romantik olamazsın. Haklısın galiba bunu hiç düşünmemiştim. E, peki, e, peki kahverengi ceketi ve o gömleği giyeyim ama e, e, bunun ütüsü bozulmuş. Hay Allah, e, saat kaç buna? Saat sekize geliyor baba Geç kalacağım geç kalacağım e, Ütü, nerede? Ya, ütü nerede Kızım sen de bana bakacağına yardım etsene Tamam baba tamam telaşlanma Ben şimdi ütülerim Sen de ayakkabılarını boya Ayakkabı mı ha, e Şimdi bu pantolonun altına kahverengi ayakkabı gider değil mi e, Ama benim kahverengiler çok eski Siyahları giysen Olmaz baba siyah ayakkabıyla olmaz Kahverengileri boyarsan yeni gibi durur e, Tamam tamam e, Saat kaç oldu Şimdi söyledim ya 8'e geliyor. 8'e geliyor da ne demek? Doğru dürüst söylesene. 8'e 10 var baba. Ha, buradan metroya yürüyüş 10 dakika. Metrodan Kızılay 20 dakika. Kızılay'dan restorana yürümek 10 dakika. da e, Geç kalıyorum. Geç kalıyorum. Ha, saatim nerede? E, e, banyoda mı bıraktım acaba? Ah dikkat et baba. Ütü masası ayağıma düşecekti. E canım şimdi ütü yapmanın sırası mı? Baba senin gömleğini ütürüyorum. Özür dilerim kızım. E, heyecandan inan heyecandan. Hiç böyle olacağım aklıma gelmez. Perçemleri alnıma lütfen Aa, Teyze Aa. böyle daha genç görünüyorsun Aa, Yalan söylüyorsun Daha genç görünmeme gerek yok ki Ben yaşımı ona söyledim Ay, Peki teyze istediğin <gülüyor> gibi olsun Şöyle arkaya doğru tarayalım o zaman <gülüyor> Oldu oldu işte evet. evet, Şimdi güzel oldu Teyze istersen seni uzaktan takip Aa, edeyim O nedenmiş öyle Hı, Tanımadığım bir insan bu teyze ne olur ne olmaz Aa, Tanımadığım olur mu Ayol iki aydır sohbet ediyoruz... ...birbirimiz hakkında her şeyi biliyoruz... ...ben onun çayına iki şeker attığını... ...o benim kahvemi şekersiz içtiğimi... Ama daha adını bilmiyorsunuz... Canım teyzem daha önce söyledi ya... ...gerçek adlarını yüz yüze görüşecekleri... ...bu akşama saklamışlar... Ah, ...bana da böylesi çok romantik geldi... <gülüyor> ...endişelenmene gerek yok Leventciğim... ...davaş mı burası... ...kentin en kalabalık yerinde... ...en nezih restoranında hmm. buluşacağız... <gülüyor> ...peki nasıl <gülüyor> tanıyacaksınız birbirinizi... Ha? ...yakanıza kırmızı karanfil mi olacak teyzeciğim... Aa, ...hayır canım... ...teyzen o kadar da modası geçmiş semboller kullanmaz... Ben ona açık mavi tayyör giyeceğimi ve gözlüklü olacağımı söyledim. Ama teyze ya başka açık mavi tayyör giyenler de olursa? Ay, ama o da elinde cep telefonu olmayacağını söyledi. Aa. Ne büyük bir fark değil mi? <gülüyor> Çünkü herkes elinde telefonla dolaşıyor... Ayrıca her ihtimale karşı paralomuz da var. Hmm, parola mı? Evet, evet. <gülüyor> teyze, sen benim düşündüğümden de çıktım <gülüyor> O bana bayan sütlaç siz misiniz diyecek. Ben de ona bay yalnız siz misiniz diyeceğim. <gülüyor> Gelmemi istemediğinden eminsiniz değil mi teyze? Aa, yok asla asla. Yani ben kendimi korumasını bilirim değil mi? Aklı başında bir kadınım. Ve bu gece benim için çok heyecanlı, çok romantik. Bir olacak. Ay, seni sabırsızlıkla <gülüyor> bekleyeceğiz teyzem. merak etmeyin çocuklar, Kül kedisi gibi saat tam 12'de evde olurum. <gülüyor> ee, e, saat tam 9'da burada olacaktı. Restoranda hiç mavi tavırlı hanım yok. ...şu pencere yanında yalnız oturan... ...hanım olabilir mi? Cık, hayır. Bu oldukça genç. Üstelik... ...pantolon giymiş. Efendim şimdi sipariş verecek misiniz? Yok ha? e, yok. Hayır. Biraz sonra. E, bir hanım arkadaşı bekliyorum da... E, ...bir şey sormak istiyorum. Hiç mavi tayyörlü... ...45 yaşlarında bir hanım geldi mi? E, bilmiyorum efendim. Fark etmedim. Hmm. Gelmeyecek mi acaba? Belki de başka bir şey giymiş bir köşeden halime ha, işte İşte mavi tayörlü biri giriyor içeriye. Acaba ayağa kalkıp orada mı karşılasa? E, hayır hayır belki de o değil. Aa, a, a, a, a, ama bu Nilgün Hanım. Burada ne işi olabilir? Eyvah fena yakalandık. E, az sonra Sütlaç Hanım da gelirse. Ha, neyse. Beni görmedi sanarım. Buyurun hanımefendi. Hoş geldiniz. Orkestraya yakın bir masaya oturmak ister misiniz? Ben bir arkadaşımla buluşacaktım da. Gelmiş olabilir mi acaba? Ee, nasıl bir bey bekliyorsunuz? Ee, şöyle elli yaşlarında ve cep telefonu taşımayan bir bey. Ee, şu akvaryumun yanındaki masada oturan bey olabilir mi acaba? O da bir hanım arkadaşını beklediğini söylemişti. Ee, şey, şu bey mi? Ama dışarı bak, yüzünü göremiyorum ki. Ha, şimdi döndü biraz. Aman Allah. Im. İ, bu İrfan Bey, Ay, Tanrım ne işi var burada? Bu bir felaket. Biraz sonra Yalnız Bey geldiğinde ikimizi de görecek. Gerçi kimi ne ama hani İrfan Bey ile aramızda söze dökülmemiş bir gönül bağda var gibiydim. Hanımefendi, geçecek misiniz o masaya? Ay şey ha, hayır beklediğim bey o değil. Bana orta yerde olmayan bir masa bulur musunuz lütfen? Şöyle buyurun efendim. Teyze daha saat 10 niçin erkenden geldin? Sorma sakın bana hiçbir şey sorma Feride. Ne oldu teyze İlk buluşma hayal kırıklığıyla mı sonuçlandı? Gelmedi Levent'ciğim gelmedi. Aa, gelmedi mi? Evet. Bütün erkekler böyledir işte hepsi yalancı. Yalnızca bir şey var ama tabii çok da emin değilim. Düşünmeye bile korkuyorum. Ne oldu teyze açık açık anlatır mısın lütfen? Hadi önce mutfağa gidelim de. Şu mide hapımdan bir tane alayım ondan sonra anlatırım Çay demlemiştim teyze taze Tamam canım sonra çay da içerim Ama ne olur önce bana bir bardak Hı -hı. su verin Hı -hı. Ah. Ah. Ah, sağ ol canım ah. Hadi otur şöyle teyze ah. Dur ben veririm suyunu dur ah. Çocuklar Ben orada birini gördüm Ay. Kimi gördün teyze? Ünlü televizyon yıldızlarından biri falan mı? Aman çocuk sende. Bana ne televizyon yıldızlarından? Abi rahat bırak da anlatsın Heh. teyzem. Ver Feridecim ah. suyu ver canım. Heh, sağ ol. Şöyle koyayım dur çantamdan da. Hapımı alayım be. <gülüyor> <gülüyor> ah, tamam. Tamam. <gülüyor> İrfan Bey'i gördüm çocuklar. Aa, aa, İrfan Bey'i mi? İrfan Bey'i mi? Ay, ne işi varmış orada İrfan amcanın? Ben de senin gibi düşündüm Feride. Ama şimdi düşünüyorum da peki benim ne işim vardı orada? E, Arkadaşınla buluşmaya gittin. Ne var bunda? Ya o da aynı şey için. Yani birbirinizle selamlaşıp konuşmadınız mı? Ay, galiba ikimiz de birbirimizi görmezden geldik. Herhalde o da bana rahatsızlık vermek istemedi. E, yani bilirsiniz işte ince adamdır. Ay çocuklar saçma sapan şeyler söylüyorum ama öyle şaşırdım ki... ...sanırım sanırım buluşacağım kişi oydu. Aa, nereden biliyorsun teyze? Başka bir şey için ya da sadece yemek yemek için gitmiş olabilir. Evet beni göremeyeceği bir yere oturdum. Arada bir baktım sık sık saatine bakıp kapıyı gözlüyordu. Hem garson da onun bir hanımı beklediğini söyledi Aa. bana. <gülüyor> ya. Yani teyze... Gülme lütfen. Sen milyonlarca kişinin dolaşıp durduğu... ...internette bula bula... ...komşumuz İrfan amcayı mı bulmuş oldun? Bravo. Ay gülüp durma Levent. Ay, teyze bu işin doğrusunu öğrenmelisin. <gülüyor> Ona gerçek adını sor. Ama eğer oysa çok utanırım Aa, Feride. Neden utanacakmışsın teyze? Ne yaptın ki sen? Canım bilirsin işte. Nasıl olsa yüz yüze değiliz diye oldukça rahat konuşmuştum onunla. Yani bütün içimi döktüm. Aa, e o da aynı şeyi yapmadı mı sana? Abi, doğru haklısın. O da gizlisiz saklısız konuştu. Rahattı ama. Ama ne de olsa erkek değil mi? İnternette herkes eşit haklara sahiptir teyze. Kadını erkeği yok bunun. Eğer Bay Yalnız İrfan Bey ise ne yaparım ben? Ay teyze bunu sorun etmene gerek yok. Bence çok hoş bir aslantı. Şimdi onu ara evet. ve restorana gelip gelmediğini sor. Hı -hı. Gerçek kimliğinizi artık birbirinize söyleyin. Ay bilmem ki. Sanırım en doğrusu da bu. Ver çayımı da yine klavyenin başına gideyim ben bari. Hı -hı. Ay inşallah o masaya son oturuşum olur. Neden restorana gelmediniz? Evet. Sizi bekledim. Bakalım ne yazacak. Evet. İşte işte yanıt. Yanıt geldi. Ee, oradaydım Sütlaç Hanım. Sanırım birbirimizi tanıyamadık. akvaryumun Yanınday mıydınız? Ay yanlış oldu düzelteyim şunu. Yanında mıydınız? Ee, çay, çayın bitti mi teyze? Ah, ah, yanıt geldi. Ee, evet Nilgün Hanım. Ay, ay adımı biliyor. Adımı biliyor tanıdı beni oymuş. Ay, bay yalnız oymuş. Eyvahlar olsun ne yapacağım ben şimdi? Ay korkma teyze. Hadi, hadi sen ne ha. tanıdığını belirt hadi. Bir dakika çocuklar. ...İrfan Bey... ...nokta... ...yok olmadı virgül... ...taze çayımız var... Aa, ...bize... ...çay içmeye... ...gelir misiniz... Ay, doğru dedim değil mi... E, ...doğru yazdım ha... Ne oldu <gülüyor> bayan Sütlaç ile yalnız ...gerçeği söylediler mi birbirlerine... ...evet dur yanıt geldi bakalım ne yazmış... ...dur bir dakika... ...hemen geliyorum Nilgün hanım... ...sizi mavi tayyörünüzle görmek istiyorum... ...balkonda buluşmak üzere... Ben <gülüyor> Elif amcanın sevdiği bisküvileri hazırlayayım bari... Gel kucağıma bir tane... ...gel canım... ...gel tıpışım beni... ...gördün mü bak... ...insanoğlu böyle işte... ...elinin altındakinin değerini bilmez de... ...uzaklarda gönül gezdirir... Ha ...hadi çocuklar... ...çay tepsisini hazırlayalım... Bay Yalnız'la Bayan Sütlaç artık sohbetlerine balkonda devam edecekler. <gülüyor> Bay Yalnız'la Bayan Sütlaç adlı oyunu dinlediniz. Yazan Miyase Sertbalut, yöneten Murat Atak, yapımcı Metin Öztekin, efektör Nebi Tam Yüksel.